Ağzıb Allah'tan Şeytan Rizim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Wahid al Qahar. Ve ala Nabi'na Muhtar. Ve ala Alihi ve ashabihi ethar Ve ala Jami' enbiya'i vel ve el Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bazı şeylere Kendisi karar verir, ne için, nasıl yaptığını biz bilemeyiz, hikmetinden sual olunmaz Ve bizi belli bir hayatın içerisinde imtihana çeker Hiçbirimiz anne ve babalarımızı seçmedik Hiçbirimiz yaşayacağımız coğrafyayı, memleketi, toprağı seçmedik Hiçbirimiz ırkımızı da seçmedik Türk olmak, Kürt olmak, Arap olmak, Çerkez olmak ya da başka bir millete mensup olmak bize sorularak belirlenmiş bir şey değil. Hiçbirimiz cinsiyetimizi de seçmedik. Ne erkeklere erkek olmak mı istersiniz diye sorup Rabbimiz ona göre erkek yarattı ne de kadınlarımıza bunu sordu. Bütün bunlar onun katında belli yasalar çerçevesinde planlanmış, programlanmış, ona göre de tanzim edilmiş bir biçimde ki biz bütün bunların hepsine kader diyoruz. O kader planında belirlenmiş çerçevede bizlere gelip ulaşmıştır. Bunları sormadığı gibi Cenab-ı Hak bize imtihanlarımızı da sormadı bizi neyle imtihan edecek, hangi meseleler bizim imtihan konumuz olacak, o da bize sorulan, bizim tercihimizle belirlenen şeyler değil. Onun için dönüp dönüp bazı şeylerin muhasebesini yaparken, ya biz çok zor bir zamanda geldik, bizim imtihanlarımız çok ağır, bu zor imtihanların altından, Nasıl kalkabiliriz sorusunu aslında sorarken biraz daha dikkatli davranmakta fayda var. Çünkü bazen farkına varmadan Allah korusun haddi aşan cümleler ağzımızdan dökülebilir. Haddi aşan şeylere zihnimiz ve kalbimiz kayabilir. Ancak bir şey var ki bunun farkına varmak imtihanlara karşı bizi hazırlıklı kılacak. Vallahi zor bir zamanda yaşıyoruz, ağır imtihanlarımız var ve görünen o ki yakın bir zamanda da ufukta bir bahar gözükmüyor. Yakın bir zamanda belki bu günleri de aratacak ağır imtihanlarla karşı karşıya kalırız bu ümmet olarak, bu milletin, bu memleketin çocukları olarak. Allah kaldıramayacağımız yükleri bize yüklemez de, Bizim duamız şu olsun Allah'ın bize yüklediğin bu ağır ağır yükleri taşıyabilecek liyakatler ver bizlere. Madem yükü gönderdin sırtımızı da güçlendir ki taşıyabilelim, savrulmayalım, yorulmayalım, pişmanlık çekmeyelim, Allah korusun imtihanların altında ezilmeyelim ne geldiyse senden, senden geldiğini bilerek taşıyabilecek bir duruş sergileyebilelim. Cenab-ı Hak hepimizin bu manada yar ve yardımcısı olsun. ve vesselam Efendimiz belli zamanlarda imanın elde kor bir ateşe dönüşeceğinin haberini verdi bize. Bir zamanlar gelecek imanı muhafaza etmek, imanı korumak, İmtihanlar karşısında sabır göstermek yani bunun anlamı şu savrulmadan durabilmek bir ateş parçasını elde tutmak kadar zor olacak. Bu kadar ağır bir imtihanla karşı karşıya kalınınca tabii ki imtihanın ağırlığı mükafatın büyüklüğünü de getirecek. Eğer az şeylerle imtihan edilirseniz elde edeceğiniz mükafat da o imtihanlar çerçevesinde olacak. Eğer çok ağır şeylerle imtihan edilirseniz ve o imtihanın üstesinden gelirseniz elde edeceğiniz mükafatlar da çok ama çok olacak. Etrafımızda bakın bir sürü insan var. Hem bu memleket için söyleyelim hem de ümmet için söyleyelim. Kendi memleketimizde bazen akrabalarımızın içerisinde bazen komşularımızın içerisinde bazen tanıdıklarımız içerisinde duyduklarımızın içerisinde ilk duyduğumuz zaman sarsıldığımız ya bu kadar ağır imtihanından kalkılır mı? Bu kadar ağır imtihanın altından gerçekten kalkılabilir mi diyebileceğimiz şeyler duyuyoruz. Ya da ümmet ölçeğinde baksak işte Suriye'de yaşananları görüyorsunuz. Doğu Guta'da yaşananları görüyorsunuz Doğu Türkistan'da yaşananları görüyorsunuz Arakan'da yaşananları görüyorsunuz Ümet coğrafyasının dört bir tarafındaki sıkıntılarda biliyorsunuz onlara ait bazı tabloları hatırladığımızda da ya bu kadar ağır imtihanın altından kalkılabilir mi diyoruz ama burada unutmamamız gereken bir şey var imtihan ağırlaşır ona karşılık sevap da ağırlaşır. İmtihan büyür. Ona karşı mükafat da büyür. İmtihan farklı bir noktaya kayar. Sevap da bizim takdir edemeyeceğimiz, anlayamayacağımız bir noktaya doğru ulaşır. Allah bize bu ufku kazandırsın ki meseleleri değerlendirirken o çerçevede değerlendirelim. Bu imtihan ve mükafat dengesini, karşılıklı olarak birbirlerini nasıl farklı bir biçimde dengelediklerini anlayabilme adına size bir rivayet aktaracağım bugünkü dersimizin de başlangıcı o rivayet olmuş olsun Ebu Umeyye Eşşabani rahmetullahi aleyh tabiinden bir zat o Ebu Salebe el Hüseyni'den duyuyor aslında ona sorduğu bir soru aldığı cevap ki bize naklettiği Rivayette bu oluyor Ebu Salebel Huşeni sahabeden birisidir çok tanımadığımız birisidir aslında tanımamız gereken birisidir şu topraklara tarihteki adıyla Kostantiniye olan bu topraklara gelen sahabe içerisinden birisidir sallallahu aleyhi ve sellem efendimize çok büyük ihtimalle Hayber'in hemen öncesinde gelip kavuşmuş iman etmiş birisidir Hayber'e bir mümin olarak katıldığı için Allah Resulü tarafından ganimetten kendisine pay verilmiş birisidir. Başka başka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle de hatıraları var. Özellikle de o güzel lisandan bize 40 tane çok mühim farklı farklı konulara ait olmak üzere 40 tane rivayet duymuş. Onları da bize aktarmış bir büyük sahabi efendimizdir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Diyor ki Ebu Ümeyye Eşşabani bir gün Kur'an okurken Maide suresinin 105. ayetine geldim ve sarsıldım. Ayet ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum diyor. Ey iman edenler siz kendi nefsinize bakın kendi nefsinizi kurtarmaya bakın. Kendi nefsinizin üzerinde bakışlarınızı, nazarlarınızı yoğunlaştırın. Siz doğru yolda olduktan sonra ayet devam ediyor. Dalalete sapanlar, sapıtanlar size asla zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık o size yaptıklarınızı bildirecektir. Diyor ki Ebu Ümeyye Şabani bu ayeti okurken sarsıldım. Allah bizden emri bil maruf nehyanil münker istiyor. Etrafınıza karşı duyarlı olun diyor. Sakın bu manada sadece kendinizle uğraşmayın. Nasıl ki kendinizi kurtarmak gibi bir vazifeniz varsa etrafınıza da aynı hakikatleri uyarma duyurma gibi bir vazifeniz var. Böyle bir vazife bize yüklüyor ama bu ayette diyor ki Rabbimiz siz kendinize bakın kendinizin üzerinde yoğunlaşın onun için anlayamadım ayeti kime sorsam dedim bu ayeti baktım Allah yolumu sahabeden Ebu Salebe el Hüseyin ile kesiştirdi dedim ey Allah Resulünün sahabesi şu aleykum enfusekum ayetini anlayamıyorum bu ayeti bana bir anlatır mısın dedi ki Ebu Salebe el Hüseyin tam adamına geldin tam adamına Vallahi ben de bu ayeti anlayamamıştım ve bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sormuştum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu ayeti bana açıklamıştı. Şimdi kulağını iyi aç, beni dinle. Bak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayetin açıklaması adına ne söyledi? Buyurdular ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz birbirlerinize iyilikleri emredin kötülüklerden sakındırın ancak cimriliğe boyun eğildiğini gördüğünde insanların arzu ve hevesleri peşinde gittiklerinde gittiklerinde şahit gittiklerine şahit olduğunda dünyanın dine tercih edilip herkesin kendi görüşünü beğendiği dönemlere eriştiğinde sadece kendinin çaresine bak ve avamı bırak Tarif ettiği zamanları ben yaşadığımız kanaatindeyim. Belki siz dersiniz ki hayır hocam öyle değil o sizin tercihiniz sizin yorumunuz. Ama dikkat edin bakın Efendimiz ne söylüyor. İnsanların cimriliğe boyun eğdiğinde hayır işleri olduğu zaman neme lazım? Benim işim yok deyip hayır işlerine karşı cimrice davranıp hem maddi hem manevi iki taraftan da anlaşılmalı. İnsanların arzu ve hevesleri peşinde gittiklerine şahit olduğunda yaşıyoruz. Hem de çok ötede bir şekilde yaşıyoruz. Dünyanın dine tercih edilip herkesin kendi görüşünü beğendiği dönemlere eriştiğindeki şu anda o döneminde içerisinde olduğumuz kanaatindeyim. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam sadece sen kendi kendinin çaresine bak ve avamı bırak bu tamamen insanlardan soyutlanma anlamıyla değil cahil cühelayla ile uğraşma sen onlara desen de bir şeyleri ikna edemeyeceksin ama hiç değilse senin derdini dinleyecek adamlarla biraz daha zaman geçir biraz daha aynı dertleri çektiğin adamlarla etrafında bunlara yer açarak onlarla bu manada derttaş ol sırta, sırdaş ol aslında aleyhissalatü vesselam efendimizin ne demek istediğini sizler daha iyi anlıyorsunuz devam ediyor hadis göreceksiniz o günlerden sonra öyle günler gelecek ki o günlerde dinin emirlerine uyma hususunda gösterilecek sabır ateş parçasını elde tutmak kadar zor olacak bu günler gelecek arkası daha zor gelecek gelen o zor günlerde sabrı kuşanmak imanın hakkını vermek imanın sorumluluklarını yerine getirmek ateş parçasını elde tutmak kadar zor olacak o günlerde Müslüman olarak yaşamaya çalışanlara Bugünkü sizin elli kişinin amelini isteyen kimselerin sevabı kadar sevap yazılacaktır. İmtihan ağır. Mükafat büyük mü? Çok büyük. Sizden elli kişinin sevabı kadar onlara sevap yazılacak. Şimdi Abdullah İbni Mübarek Etba-i Tabi'nin o büyük imamı bu hadisi değerlendirirken diyor ki Hadisin ravileri içerisinde olan utbeden başkası bu hadisi bana aktarırken şöyle bir ilave ile aktardı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü sahabe soruyor dikkat buyurun. Bizden 50 kişinin sevabı mı yoksa onlardan yani bizden sonra gelenden, gelenlerden olan 50 kişinin sevabı mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır sizden 50 kişinin sevabı. 50 sahabi sevabı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. İmkan ağır, yük ağır, taşımak zor karşılığında da böyle büyük bir ödül büyük bir mükafat var. Allah hepimizi o mükafata eriştirsin. Ebu Davud'un Melahim babının 17 numaralı hadisi bu İbni Mace'nin fiten 20 Tirmizi'nin kitabı tefsir. Bu Abdullah İbni Mübarek'in ziyade kısmı da Tirmizi'deki rivayette var. 50 kişi o da sıradan kişi değil. Sahabi olan 50 kişinin sevabını alma adına bir hedefimiz olsun. İnanın böyle bir hedefimiz olursa imtihanlarımız ne kadar ağır olursa olsun her imtihanlarımız bize kolaylaşacak. Allah kolaylaştırsın ve bize zorlaştırmasın. Kıymetli kardeşlerim. İmanın en önemli ölçüsü tazim diyeceğiz bugün. Tazimin ne olduğuna geleceğim ama önceleri birkaç sene önce söylediğim bir tespiti bir daha yeri ve zamanı geldiği için hiçbir şey değişmediği için yine aynı şeyle karşı karşıya kaldığımız için tekrardan size hatırlatmak istiyorum. Gerek bu memleketin Müslümanları olarak gerekse ümmetin tamamının şu anda üç tane temel derdinin olduğuna inananlardanım ben. Üç tane büyük derdimiz var bizim. Bunlar dünyevileşme, değersizleşme ve duyarsızlaşmadır. Başka dertler de sayılabilir belki ama ben ne sayarsam bu üç başlığın altına yerleştirerek saymayı tercih ederim. En büyük derdimiz bizim dünyevileşme. Ölümü, ahireti, Allah'a kavuşmayı kerih görerek dünyada kalıcı olduğumuz zannına kapılmak. Vereceğimiz hesabı unutarak, hesabı hafif görerek bütün her şeyi burada halletmeye çalışmak. Bütün hesaplarımızı dünyaya göre yapıp ...asıl olması gereken hesaptan kendimizi geri çekmek. Böyle yaptığımız için namazlarımızın lezzeti yok. Böyle yaptığımız için ibadetlerimizden istenilen oranda lezzet, tat almıyoruz. Böyle yaptığımız için imamı, imanın halaveti, taamul iman, imanın lezzeti ve tadı istenilen oranda hayatlarımızı kuşatmıyor. Böyle yaptığımız için Kur'an bize etki etmiyor. Böyle yaptığımız için Allah Resulü'nün o bizi diriltmesi gereken hatta sarsması gereken nice nebevi beyanları bizim dünyamızda istenilen oranda karşılık bulmuyor ve böyle olduğu için de zalimlerin karşısında, kafirlerin karşısında, ehli küfrün karşısında, ehli nifakın karşısında varlığımızın bir anlamı kalmıyor ve biz şu anda düşmanın gönlüne korku salmıyoruz bilakis düşmanın varlığı bizim gönlümüze korku salıyor neden dünyaya çak çok fazla gereğinden fazla ehemmiyet verdiğimiz için dünyevileştiğimiz için dünyaya saplanıp kaldığımız için değersizleşme diye bir hastalıktan dertten bahsettiğim Allah değerler sıralamasını koymuş birinci sırada olan belli beşinci sırada olan belli 10. sırada olan belli, 100. sırada olan belli, 500. sırada olan belli. Kur'an bunları tek tek bize verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları bunları tek tek bize verir. Ama biz değerler sıralamasını başlıklayıp başkalarının ya da kendi nefsimizin, hevamızın, hevesimizin, keyfimizin ölçüsünde listelemeye çalıştık. Ve sarstık Allah'ın o sıralamasını, Peygamberim bize gösterdi o sıralamayı darma duman ettik ve inanılmaz derecede bir duyarsızlaşma şu anda bizi sardı farkında mısınız? Vicdanlarımız öldüğü için duyarsız olduk. İzliyoruz, biz zulüm izliyoruz, haksızlık izliyoruz, adaletsizlik izliyoruz ve sadece izliyoruz. Dünyada olup bitenler o anda 3-5 dakika eğer vicdanımızı sızlatıyorsa bu bile... Birçokları için kıyas edildiği zaman iyi bir mertebe olduğundan dolayı böyle bir rahata ermiş bir vaziyette konuşuyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar diyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyoruz. Neme lazımcılığı hayat felsefesi olarak kabul ediyoruz ve duyarsız bir biçimde hayatlarımızı devam ettiriyoruz. Ama biz dönüp de imanlarımızı sorguladığımız zaman çok da bu üç tane derdin müminde olmaması gerektiğini hemen anlayıp ona göre bir şeyler yapmaya seferber olacağız ama bu muhasebeyi de istenilen oranda yapamıyoruz. Allah bu üç derdi bize verdiyse her derdin dermanı olduğu gibi bu üç tane derdin de dermanı var. Bu üç tane derdin dermanı uhrevileşme, ulvileşme ve umranlaşmadır dünyevileşmenin derdi uhrevileşmedir yani ahiret öncelikli yaşamaktır ahireti öne almaktır ahirete ait bazı hesaplar yaparak yaşamaya gayret etmektir değersizleşmenin der dermanı derdinin dermanı ulvileşmedir yani yüce olanlara gönül vermedir duyarsızlaşma derdinin dermanı umranlaşmadır yani imarın yargıla, yar, yansıması, imanın farklı bir biçimde hayata müdahale etmesi ve güzel şeylerin hayatı inşa etmesidir. Umranlaşma bu medeniyet ihyası da zaten buradan kaynaklanır. Eğer Allah kuluna bir hayır murad etse ve ona istenilen oranda tazimi kuşatmayı nasip etse. Konumuz neydi bugün? Tazim. Allah'a karşı tazimi kul istenilen oranda kuşansa ahiret öncelikli yaşar. Yüce olanlara gönül verir ve yaşadığı dünyayı bu sevda uğruna tanzim etmeye çalışır. Yani medeniyetin inşası adına gayret gösterir. Rabbimizden niyaz edelim ki bize bunu nasip eylesin. Aslında bu söylediklerimin bugünkü konumuz olan tazimle olan bağını Anlamış olmanız lazım dertlerimizin dermanı tazim Allah'a istenilen oranda tazim adına bazı şeyleri ortaya koyabilmek o halde gelin nedir tazim hayatımızı nasıl kuşatması gerekir bunun alametleri nedir tezahürleri nedir bizde var mı gerçekten Allah'a karşı istenilen oranda tazimi kuşanmış mıyız buna ait bazı şeyleri konuşmuş olalım nedir tazim Saygı gösterme büyütme yükseltme ve yüceltme Allah'a karşı tazim göstermek ise kulun elinden geldiğince Allah'a saygı göstermesi onun azamet ve büyüklüğünü her daim kalben ve lisanen ikrar etmesi bir şekliyle olması yetmiyor kalben ve lisanen ikrar etmesi kendi küçüklüğünün ve muhtaç oluşunun farkında olması Allah'ın ise büyüklüğünün ve hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve her şeyden yüce, Ali ve müstahni olduğunu unutmamasıdır. Biraz uzun oldu belki ama bir daha tekrar edeyim. İyice dikkat kesilin. Tazimin anlamını öğrenelim ki muhasebeyi onun üzerinden yapacağız. Allah'a karşı tazim göstermek. Kulun elinden geldiğince Allah'a saygı göstermesi. Onun azamet ve büyüklüğünü her daim kalben ve lisanen ikrar etmesi. Kendi küçüklüğünün ve muhtaç oluşunun farkında olması. Allah'ın ise büyüklüğünün ve hiçbir şeye muhtaç olmadığını her şeyden yüce, ali ve müstahni olduğunu unutmamasıdır. Bu bilinç mümin bilincidir. Bu bilinç tazimi kuşanmış bir insanın aslında anladığı kendi hayatına da taşıdığı bir bilinçtir ki hasret kaldığımız bir bilinçtir Allah bizleri o bilince ulaştırsın. Benim güzel kardeşlerim tazim kavramı Kur'an'da geçer hadislerde de var ve baya da tazimin anlamına ait Kur'an'dan ayetler okuruz biz hepsini burada elbette ki irdeleyemeyiz çünkü başka şeylere götüreceğim sizi ancak tazim onunla yakın olan tazir tevkir takva ki takva muhtelif bizim müstakil bir ders konumuzdur ileride huşu ve hav birbirleriyle alakadar kavramlar mesela bunların geçtiği ayetleri şöyle bir alt alta yazın bir de bunlar Hadislerde de geçiyor ayrıca hadislerde tebcil, tevhim, heybet ve mehabet diye de kavramlar var. Bunları da yazın ortaya çıkan şeyler aslında Allah'ın ve peygamberinin tazimden istediği şeylerdir. Biraz onların anlatılması tek tek burada ele alınması zamanı uzatacağı için ben işi kolaylaştırdım sizin için bakın size Kur'an'ın hadislerin tazim deyince bize vermek istediği mesajların ne olduğuna dair kısadan beş tane cümle vereyim. Tazim nedir biliyor musunuz? Bizim dersimizin serlevhası da o. İmanın en önemli ölçüsüdür. İmanımızı ölçmek istiyorsak tazime bakacağız. Allah'a karşı saygımız Allah'ın bizden istediği şeylere karşı saygımız İmanımızın ölçüsünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla ille de bazı şeyleri ahirete gitmek için beklememize gerek yok. Burada da biz bunun muhasebesini yapabiliriz. Dönüp iç dünyamıza kimselerin olmadığı bir zamanda biz ve Rabbimiz varız. Karşı karşıya Rabbimize bu şeyin muhasebesini yapma adına adımları attığımız anda hiçbir şeye takılmadan iyi bir muhasebe yaptığımız anda İmanımızın ölçüsünü çok iyi bir biçimde o tazimle ortaya koymuş olabiliriz. Onun için dedik ki tazim imanın en önemli ölçüsüdür. İkincisi tazim yaratılış gayesi olan kulluğun ruhudur. Allah bizi ne için yarattı? Kulluk için yarattı. O kulluğun ruhuna işte biz tazim diyoruz. Eğer tazim varsa o kulluğun ruhu var. Tazim yoksa... Belki kulluk, ibadet, şu bu falan bazı alanlarda şeklen varsa da ruhu ortadan kalkmış vaziyette var. Üçüncüsü tazim, imanın anahtar kavramı olan tevhidin en önemli tezahürüdür. Tevhidin ne olduğunu söyledik bir daha geri dönmeye gerek yok. Ama bilelim ki imanın en önemli anahtar kavramı olan tevhidin tezahürüdür tazim. Dördüncüsü tazim büyüklükte, yücelikte, izzette ve şerefte hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaktır. Eğer anlarsa var ya bir insan bunu bir mümin anlarsa Allahu Ekber dediği zaman aslında ne dediğinin bilincinde olur. Allahu Ekber ama ama ne ama işte düşmanın da şuyu var buyu var eğer ama dedinse sen demedin o sözü boşuna söyledin o sözü sadece ikrar ettin işte bak kalben senin kalbine inmedi o söz çünkü Allahu Ekber dedim mi Allah en büyüktür demiş oldun amasız fakatsız demiş oldun öyle dediğin zaman olacak işte onun için burada diyoruz büyüklükte yücelikte izzette ve şerefte hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaktır benim güzel kardeşlerim sadece bu maddeyi anlasak var ya şanı şöhreti şerefi izzeti Allah'ın dışında başka hiçbir yerde aramayız. Ve bize eğer bu manada bir şeyler vaad ediliyorsa o vaat edilen her şeyi düşünmeden taşınmadan ayaklarımızın altına alırız. İzzet Allah'a aittir. Hangi yerden sen izzet alacaksın? Kim sana izzet verecek? Allah'ın dışında sana izzet verenler Allah'ın verdiği izzetin aynısını mı verecekler? Onun için öyle bir şey yok. İşte burada meselenin aslında bizim dünyamıza bakan yönünün ne demek olduğunu anlıyoruz. Beşincisi de en az bu kadar önemli. Tazim, sevginin, saygının, korkunun, ümidin. Tamamen Allah'a tahsis edilmesidir. Zor şeyler söylüyorum aslında. Ben söylerken zorlanıyorum. Ben kendi iç dünyamda bunların muhasebesini yapıyorum. Umuyorum ki siz de yapıyorsunuz. Çünkü kolay değil bunlar. İnanın ki öyle anlatılarak geçilecek meseleler değil. İnşallah dünyamızda olması gereken etkiyi sağlamış olur. Şimdi benim güzel kardeşlerim bunlar tazim ya tazimin anlamı da bu da bu ya alametleri var mı bunun mesela biz kendi dünyamızda var mı yok mu diye bir muhasebe yaptığımızda nasıl görürüz tazimin alametlerini var tabii ki ben söyleyeyim herkes kendisi baksın bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden Allah'a tevhid üzere inanmak hiçbir şeyi onun gibi kabul etmeyip İstediklerine boyun eğmek birinci tezahürü bu Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman edip onlara saygı göstermek ikinci tezahürü bu peygamberlerin tebliğ edip öğrettiği bütün vahylere teslim olup gereğini yapmak üçüncü tezahürü bu vahyin istediği bütün emir ve yasakları tasdik edip elinden geldiğince itaat etmek dördüncüsü bu Emir ve yasakların ortaya koyduğu bütün şeaire sahip çıkıp korumak için gayret etmek bu da beşincisi. Belki zahiren baktığımız zaman e hocam bunları biz yapıyoruz zaten bunlar var bizde diyebilirsiniz. Ama birazdan dur bakalım gerçekten var mı yok mu beraberce anlayacağız. Beş tane madde içinde ayrı ayrı şeyler söylenir. Vakit bize lazım onun için detaylara girmeyelim. Sonuncusu şeair şeair şiarın ya da şaire şiarenin çoğulu biliyorsunuz aslında Türkçedeki karşılığı nişan alamet iz ya da işaret Bize ait olmayan bir kelime olmasına rağmen Türkçede o da kullanılır sembol eğer bir yerde sembol varsa arkasında bir hakikat var Aslında şeair dediğiniz şeyler semboller işaretler nişanelerdir Tabi'ni o büyük imamlarından Ata İbni Ebi Rebah şöyle bir genel ifade kullanır ve dir ki aslında şeair Allah'ın bütün emir ve yasaklarıdır. Kur'an'a baktığınız zaman hacdaki bazı menasiklerdir aslında şeair, kurbanlıklar şeairdir, bazı mekanlar Safa ile Merve ayeti hatırlayın şeairdir. Ama genel itibariyle Ata İbni Ebi Rebah'ın dediği ki rahmetullahi aleyh doğru bir şeydir. Din'in tamamı aslında bu manada Allah'ın şeaaidir ki Hasan-ı Basri ile de bütün Basri de bütünüyle Allah'ın dinini olarak söyler. O halde benim güzel kardeşlerim, aklınıza ne gelirse gelsin, ilk aklınıza gelen şey dinle alakadar bir şey ise o İslam'ın bir şeairidir. Kur'an, ezan, rahle, mushaf, sarık, sakal, tesettür, tesbih, takke sayın hafız, hoca, alim sayın bunların hepsi nedir? Şeairdir ve bu şeaire tazimi istiyor Allah bizden. Diğerlerini istediği gibi bunlara tazimi de istiyor bizden. Eğer bunlara tazim olursa, bunlara gerçek manada saygı olursa o zaman Allah'a olan saygı ortaya çıkmış oluyor. Evet Allah'a tazim işin en önemlisi ve en üstü olanı. Peygamberlere tazim, Kur'an'a tazim, İslam'a tazim ve şeaire tazim özellikle İslam'ın dışında... Ayrıca bir başlık altında şey şeayirin işlenmesi bazı şeylerin gözden kaçmamasından dolayıdır. Kaçırılmamasından dolayıdır. Bilmem maksadım anlaşılıyor mu? Allah'a tazim ancak tevhidin hakikatini iyice anlamakla olur. Eğer anlıyorsak tevhidin hakikatini orada Allah'a tazimden bahsedebiliriz. Peygamberlere tazim özellikle de son peygamber iki cihan selveri. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tazim getirdiklerine kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmakla olur. Ama ya bu çağda olur mu? Aslında peygamber aleyhissalatü vesselam onu, onun için dememiştir şunun için demiştir. O bizim için değildir de şunun içindir. Onun aslında şöyle de bir anlamı olabilir deyip kurcalamaya başladığınız anda orada teslimiyet adına bir zafiyet oluşuyor. Ve istenilen o değil zaten. Sana söylendi. Söylenen o sözün peygambere aidiyeti konusunda herhangi bir şüphe yok. Allah Resulü'nün o mübarek dilinden çıktığı belli. Böyleyse eğer ondan sonra şu subusu yok. Kayıtsız ve şarsız bir biçimde teslimiyet var. Kur'an'a tazim. Mesela eğer biz Kur'anı güzel bir kılıfın içerisinde evin en yüksek yerine asarsak, saygısızlık etmeyip, ayaklarımızı Kur'an'a Kur bakan yönüyle uzatmazsak, belimizden aşağıya Kur'an'ı koymazsak, Kur'an'ı hep başımızın üstünde taşırsak, Kur'an'a tazimi tam anlamıyla gerçekleştirmiş olur muyuz? Bunlar önemli şeyler ben bunları basit alanlardan değilim netice itibariyle bu da işin bir başka boyutudur ama sadece bu değildir. Kur'an'a tazim edip etmediğimizin anlamı şu eğer ben ahlakıyla ahlaklanıyor ahkamıyla da amel ediyorsam ben Kur'an'a tazim ediyorum eğer Kur'an'ın ahlakı benim ahlakım değilse Kur'an doğruluk diyor bende doğruluk yok Kur'an emanet diyor bende emanet yok Kur'an ana babaya ihsan diyor bende ana babaya ihsan yok Kur'an israf etme diyor bende savurganlık var Kur'an cimrilik etme diyor bende cimrilik var Kur'an adaleti ikamesi için çalış diyor bende o yok ila ahir bütün bu ahlaka ait olan şeyler bende yoksa bende Kur'an'a tazim yok sadece Kur'an'ı başımda gezdirmem bu işin tazimini gerçek manada ortaya koyduğum anlamına gelmez bilmem anlaşılabiliyor mu bu da yetmiyor sadece ahlakıyla ahlaklanmak bir de ne olacak ahkamı ile amel edeceksin. Ne istiyorsa Allah senden o kitapta ne istiyorsa acıtsa da zorlasa da sıkıntıya soksa da bazen menfaatine dokunsa da bazen sana ya bu ne kadar zormuş dedirse de içinde bunların hepsini yerine getirmektir aslında Kur'an'a tazim. Yoksa öyle şeklen birkaç şey yaptığımız zaman tazimi yerine getirmiş olmayız. Öyle olsaydı bu şekle bu hale zaten girmiş olmazdık. İslam'a tazim ancak hayat nizamı olarak onu kabul edip gereklerini yerine getirmekle olur. Şe'ire tazim ise ancak İslam'ın alametlerini iyice tanıyıp onları muhafaza etme noktasındaki gayretle olur şairi tanıyacaksın ki ona tazim edesin zaten onların ne olduğu bazen Kur'an'da bazen sünnette bazen de örfte belli olur şimdi benim güzel kardeşlerim hepsi birer birer ele alınmalı keşke vakit olsa sizin de şöyle gözleriniz bana iyice karşılık verse ve benimle aynı hassasiyeti ve heyecanı korusa ben birçok şey söylerim size ama yormayacağım sizi Önemli bir hususa dikkatlerinizi çekeceğim. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Musa El Eşari'nin bize aktardığı bir hadiste çok önemli bir şey söylüyor bize. Diyor ki Efendimiz saçı sakalı ağarmış Müslümana aşırı gitmeyip ahkamıyla amel etmekten kaçınmayan Kur'an hafızına ve yönettiklerine karşı adil olan hükümdara saygı göstermek Allahu Teala'ya duyulan saygı ve tazimden ileri gelir. Ebu Davud'da geçen bir rivayet bu. Riyazu Salih'inden de bunu okuyabilirsiniz. Riyazu Salihinde biraz daha şerhine ait de bazı şeyleri görürsünüz. Dikkat buyurun bakın sallallahu aleyhi ve sellem 3 sınıf saydı. Saçı ve sakalı ağarmış Müslümana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 İki tanesine gelelim. Yaşlı Müslüman, amil hafız. Allah Resulü bunlara saygı gösterilmesinin Allah'a saygıdan olduğunu söyledi. Şimdi biz yaşlılara saygı göstermeyi konuştuğumuz zaman aklımıza ne geliyor? Eğer otobüsteysek ya da metrodayysak yaşlı birisi karşımızda duruyorsa kalkar ona yer veririz. Doğru olan geliyor mu aklımıza geliyor tabii ki eğer biz arabalıysak yanımızda yaya bir biçimde yaşlı birisi geçiyorsa onu korkutmamak öyle basıp kornaya adamın ödünü kopartmamak adama farklı farklı şeyler yaptırmamak ona öncelik vermek eğer yapabilirsek gidebileceği yere ulaştırma adına ona saygı göstermek ona yardımcı olmak da bunun anlattığı bir mesaj mı o da öyle. Başka başka şeyler de sayabilirsiniz mesela yaşlı insanlar biraz ister istemez yaş kemale erdikçe ahlak biraz daha çocuklaşır. Bu da aslında yaşlıların hayata bağlanması için Allah'ın verdiği bir ikramdır bu kötü bir şey değil. Onlar gençleşecekler ki hayata tutunsunlar diyelim ki öyle olsa seninle bir ticaret yapıyor ya da sokakta seni gördü seni çileden çıkarıyor bir şeyler söylüyor bazen olur böyle. Sen yine de saçına sakalına hürmeten bir şeyler demiyorsun ne yapıyorsun dişini sıkıyorsun. Aman ben hürmetsizlik etmeyeyim bu yaşlı adama karşı bu manada sınırları ihlal etmeyeyim diye gayret ediyorsun. Tam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerini yapıyorsun. Yapıyorsun da bizim gözden kaçırdığımız bir şey var. Şimdi burada bunlar söyleniyor ya aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cevami'ül Kelim olarak şunu da söylüyor. Ey delikanlı diyor. Senin yaşlı bir baban var. Yaşlı bir amcan var. Sen bir damatsın. Yaşlı bir kayınbaban kayınvaliden var. Sen bir gelinsin. Yaşlı bir kaynatan kayınbaban yaşlı bir kayınvaliden var. Bak Allah Resulü de sana diyor ki. Bak o da bak ona el uzat velev ki gençlikte seni çileden çıkarmış işler yapmış olsalar ta 50 sene önce unutmamışsın o nişanlılıkta kaynananın sana yaptıklarını şimdilik kaynana gelmiş yatağa düşmüş sana diyor ki bak ona ya benim için bak diyor Allah benim için bakacaksın onun için değil. Ama hocam o kadar kolay mı o sen bir bilsen bana neler yapmış İşte ona göre diyor zaten ona takılmadan yüzde yüz Allah rızası için eğer sen o Müslümana muhtaç olduğu bir zamanda el uzatabilirsen bütün kapılar kapanmış o yaşlı adam kendisini ziyaret edecek birisinin gelmesi için kapıya kilitlenmiş. Sen ona gidip onu ziyaret ediyorsan sen işte bunu yapmış oluyorsun ve bunu eğer Allah'ın rızası için yapıyorsan o bu seni alkışlasın ha akrabalar bilsin bak ben nasıl baktım biraz bana şöyle böyle işte bir şeyler desinler diye yapıyorsan zaten havana alırsın ama yüzde yüz Allah için yaparsan alacağın belli senden de bunu istiyor sallallahu aleyhi ve sellem İnşallah bu konuda biraz duyarlı olalım ne yazık ki özellikle gençlerimizde biraz ciddi manada bu manada sıkıntılar var Allah bu sıkıntıları da gidersin Amil hafız bakın Allah Resulü onu da söyledi siz buradaki hafızı imam olarak anlayın hoca olarak anlayın alim olarak anlayın muallim olarak anlayın hepsini anlamak mümkündür. Şimdi benim güzel kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor mu? Amil hafıza da saygı gösterin. Onun da bu manada hukukunu koruyun. Ona da bu manada saygı gösterin ki o saygı Allah'a gösterilmiş saygı olacak. Ne haldeyiz biz? Valla bu konuda çok da iyi bir halde değiliz. Her geçen gün yıpranan bir kurum bu memlekette hocalık. Aman hoca mı diyor burun kıvırıyor. İmam mı benden uzak dursun. Hoca hacıysa benimle alakası olmasın. Duyuyoruz bunları duymuyor değiliz bu memlekette. Bir hakikat var burada kendi kendimize bir öz eleştiri de yapalım. Bu yüce mertebenin rütbenin bu kadar ele ayağa düşmesinin en önemli müsbiplerden bir tanesi hocaların kendisidir. Ne yazık ki ilmin izzetini korumadıkları için bu makam bu mevki bu kadar ele ayağa düştü. Ama ne olursa olsun biz başkalarıyla alakadar değiliz. Kendimize dönüp baktığımız zaman bizde bazen şaka yoluyla imamlığı, hocalığı, muallimliği alay konusu ediyoruz. Olmaya ki bir sofrada bir imam olsun bizimle beraber. Döner dolaşır laf gelir o imamın yemesine. Ye yeah, ye yeah, hocam, ye yeah, sen yemeği seversin. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, işte bir şeyler falan filan. Aslında bunu diyoruz ama ne ne söylediğimizin farkında değiliz çok basit bir şeymiş gibi geliyor bize ne oldu işte şakalaştık canım birbirimize şaka yaptık işte hocaların ensesi kalındır da göbekleri şöyledir de şöyle yerlerde böyle yerlerde söyleriz söyleriz ama aslında hocalığın bir şair olduğunu bir sembol olduğunu onun dini sembolize ettiğini alay ettiğimiz her şeyin Dönüp dolaşıp dinimize zarar vereceği hakikatini düşünmeden söyleriz. Evet dedim bir daha söylüyorum. Aslında o korumu o müesseseyi o rütbeyi evvel emirde koruması gereken bizzat hocaların kendisidir. Korumadılar tamam onlar Allah'a verecekler hesabını. Ama ben getirip çağırıp da bir hocayı mevlid okutturup Kur'an okutturup Sonra sünnetlik çocukların eline verir gibi zarfı bir sürü milletin önünde verip o insanın şerefini ve haysiyetini ayaklar altına alamam. Almamam lazım eğer ben şeair olarak görüyorsam onu. Diyelim ki bir hocanın bir imamın bir kusuruna şahit oldum. Bir Müslüman olarak onu uyarmanın daha farklı yollarını bulurum. Çünkü ben onun bir şiar olduğunun aslında bir sembol olduğunu unutmam ve onu alay konusu olarak kimselere takdim etmem. Şu anda hocalar üzerinde söylenen dillendirilen fıkralara bakın. Yahu temel reisi geçti. Temel reisi ne kadar söyleniyorsa hocalar içinde bu kadar söyleniyor. Ve bir Müslüman memleketinde bunlar söyleniyor. Bunların ileriki bir zamanda bu İslam'a, dine... Allah'ın şairine ne kadar zarar vereceğini düşündüğünüz zaman çok zor bir alanda konuştuğumuzun farkında olmamız gerekir. Allah bizlere inşallah bu konuda şuur versin. Bu vesileyle erkeklerimize de kadınlarımıza da bir cümleyle seslenmek istiyorum. Ey bu İslam'a iman etmiş erkekler ve kadınlar erkekler olarak Hanımlarınızı kızdırmak için bazen söylediğiniz o çok eşlilik meselesi bazen söylediğiniz o huriler meselesi bazen konuştuğunuz o cariyeler meselesi eğer birilerinin alay konusu olan meseleler olarak insanların dillerine düşmüşse siz Allah'a tazimi Kur'an'a tazimi İslam'a tazimi anlamamışsınız demektir. Eğer bir kadın da bu meselelerden bir tanesini Allah'ın ondan istediği şekliyle konuşmuyor da başka dille konuşuyorsa ki ne dille konuştuklarını siz biliyorsunuz ben bu kürsüye getirmek istemem onları. Aynı şey onlar için de geçerli. Dindir ya bu din ciddi bir iştir. Din alay konusu olmaz dine ait hiçbir değer alay konusu olmaz. Alay konusu ettiğiniz zaman ne ile karşılaşacağınızı ben birazdan size söyleyeceğim. Mesele bizim anladığımızın çok çok daha ötesinde bir noktada duruyor. Bakın hepinizin evlerinde tefsir var. Döndüğünüz zaman ne olur açın. Tevbe suresinin 65. ve 66. ayetlerini bir ok okuyun. Bu 65 ve 66. ayetler için diyelim ki Kurtubi'nin tefsiri varsa elinizde. Diyelim ki vahidinin esbabın nüzülü varsa elinizde diyelim ki elinizde elmanlı varsa 3-4 tane farklı sebebin nüzül sayıldığını göreceksiniz. O bir tane sayılanlardan birisini vahidi sayıyor ki ben onu aktaracağım. Ayeti bir hatırlayalım ne diyor Rabbimiz 65. ayette eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan neyle alay ediyor birazdan söyleyecek zaten. Onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleri ile ve onun peygamberleri ile mi alay ediyorsunuz? Allah meseleyi çok ciddi ele alıyor. Devamı daha da dehşet. Ne diyor Rabbimiz devamında? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar küfre döndünüz. Sizden tevbe eden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. Sahabenin ödünü koparıyor bu ayetler benim güzel kardeşlerim. Ödünü koparıyor. Vahidinin esbabın nüzülünde aktarılan olay nedir biliyor musunuz? Tebuk gazvesinden dönüyor bir yerde konaklıyorlar. Konaklanan yerde... Kurra bir sahabi yani kari yani hafız öyle anlayalım. Hafız bir sahabi biraz da şişmanca birisi böyle söylendiği için ben de söylüyorum. Şişmanca birisi yüksek sesle Kur'an'dan bazı ayetler okuyor. O ayetlerin okunmasına şahit olan birisi ki o da bir sahabi birisi ki şöyle bir şey söylüyor. Ya bu kurralar bu hafızlar hep böyle mi olur? Adama bak midesi kocaman şişman göbekli böyle mi olur bu Kur'an hafızları hep bunlar midelerine düşkün düşmanla karşılaşma hususunda korkak dilleri de hep yalancı mı olurlar böyle bir cümle söylüyor birisi bu söze şahit olunca Af bin Malik hemen ayağa kalkıyor ve diyor ki bu nasıl bir söz böyle Vallahi bu söz münafıkça bir sözdür. Sen nasıl kalkar Kur'an okuyan bir insanın göbeğine, midesine, şuyna, buyuna dil uzatırsın. Gideceğim ve seni Resulullah'a şikayet edeceğim. Senin böyle bir şeyden dolayı arkadaşımızla, kurra olan bir arkadaşımızla dalga geçtiğini söyleyeceğim. Koşuyor Allah Resulüne doğru. Sözü söyleyen de pişman olmuş o da onun arkasından koşuyor. Biraz mesafe uzun Allah Resulü'ne yetiştikleri anda aleyhissalatü vesselam Efendimizin devesinin üzerinde hareket etmeye hazırlanıyor. Af ibn Malik diyor ki ya Resulallah şu arkadaşım şöyle şöyle şeyler söyledi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelmiş bu ayetler. Af ibn Malik gelmeden bu ayetler gelmiş. Hiçbir şey söylemiyor Efendimiz. Arkasından o sözü söyleyen geliyor hatta ne yapıyor biliyor musunuz Resulullah'ın ayaklarına yapışıyor Allah Resulü pek sevmez böyle bir şey ama adam o kadar korkmuş ki ayaklarına yapışıyor Allah Resulü'nün ya Resulallah ne olur diyor beni dinle vallahi benim kötü bir niyetim yoktu sadece dedim ki arkadaşlarım biraz yorulmuş biraz neşeleri açılsın biraz neşelensinler gülsünler eğlensinler de ortam biraz güzelleşsin diye bunu söyledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben değil Allah konuştu Allah da bu iki ayeti indirdi. Vallahi eğer biz dinlersek bunları mesele çok ciddi. Öyle onu bunu güldürmek için ona buna bazı şeyler söylemek için Allah'ın şair olarak belirlediği şeylere dil uzatmanın ne kadar acı ağır. Faturalarının olduğunun bilincinde oluruz biraz daha dikkat ederiz Allah dikkatlerimizi art arttırmış olsun şimdi benim güzel kardeşlerim vakit yine geçmiş ben size birkaç tane örnek vermek istiyorum bu tazim meselesini iyice anlayabilmemiz için iki tane Resulullah'tan örnek vereyim hızlı hızlı iki tane de, de sahabeden örnek vereyim Allah Resulü'nün dünyasında tazim nasıl bildiğiniz bir örnek Ayşe hanamız diyor ki gecenin ilerleyen vakitleri baktım ki yatakta yok Resulullah. Elimi şöyle gezdirdim dışarıda. Elim ayağına temas etti. Dikkat kestim Allah Resulü kıyamda. Namaz kıldı, gözyaşı döktü. Secdesi dakikalar sürdü. Rükû zâkaza öyle. Bazen hüngür hüngür ağladı, bazen durdu, tefekkür etti. Bitirdi namazını. Dayanamadım döndüm dedim ki ya Resulallah Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiğini söylüyor. Nedir bu ızdırap? Şöyle bana döndü baktı yaşlı gözlerle ve dedi ki: "Ya Ayşe, efela ekune abden şekura?" Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Tazim bu işte. Allah'a şükreden bir kul ne zaman belli olur? Kürsülerden Milletin baktığı zaman seninle aynı ızdırabı çektiğin insanlarla yan yana gidip ortak dertlerini konuştuğun zaman değil sadece. Allah'a tazimin var mı yok mu senin Rabbinle baş başa kaldığın anlarda belli olur. Kapalı kapılar ardında bir sen varsın bir de Rabbim var. Bir yerdesin bir sen varsın bir de Rabbim var. Gecenin ilerleyen vakitlerindesin bir sen varsın bir Rabbim var eğer sen Rabbinin huzurundaysan sen tazimi anladın şükreden bir kul olmanın ızdırabıyla inleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi anladın Allah anlayanlardan etsin. Uhud'a götürmek istiyorum sizi Uhud'un zor bir safhası üçüncü safha biliyorsunuz Uhud üç safhalı bir gazvedir. Başlangıcı bir Bedir, ikincisi hakikatte bir Uhud, üçüncüsü ise can pazarının yaşandığı Allah Resulü'nün sığındığı mağaranın önünde olanlardır. Aslında Uhud dediğimiz o önemli gazveyi üç safhada biz ele alabiliriz. Son safha Allah Resulü yaralanmış 20 kişi var ilk etapta toplanıp gelen o sığındığı mağaraya doğru gidiyorlar sonra Müslümanlar görüyor onların etrafında birikiyorlar artık karşı taraf Ebu Sufyan biliyorsunuz o gün Ebu Mekke müşriklerinin komutanı tamam diyorlar iş bitti geri çekilecekler bir ara Ebu Sufyan'ın aklına şöyle bir şey düşüyor ya bu İbni Kami'a ben Muhammed'i öldürdüm dedi gerçekten doğru mu Allah Resulü'nü aramaya başlıyor arıyor arıyor arıyor herhangi bir haber alamıyor soruyor Halit bin Velide. de sen gördün mü diyor Muhammed'i gördüm diyor arkadaşlarıyla beraber Uhud'a doğru çıkıyordu diyor yalancı İbni Kamiha diyor bizi kandırdı Muhammed'i öldürdüm dedi demek ki başka birini öldürmüş biniyor atına o dağın yamaçlarına doğru geliyor yamaçlarına geldiği anda şöyle bir bakıyor oradaki kalabalığa ey Müslümanlar diyor topluluğunuzun içerisinde Muhammed hayatta mı sağ mı Hazreti Ömer orada Allah Resulü'nün yanında evet diyecek Allah Resulü tutuyor dur diyor konuşma üç kez aynı soruyu soruyor cevap gelmeyince soruyu değiştiriyor ey Müslümanlar Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir aranızda mı sağ mı? Üç kez soruyor. Yine Hazreti Ömer cevap vermek istiyor. Allah Resulü bırakmıyor. Ebu Bekir'den sonra bu sefer üç kez de Ömer'i soruyor. Hattab'ın oğlu Ömer sağ mı? Aranızda mı? Ona da Allah Resulü cevap verilmesine müsaade etmiyor. Bu sefer seviniyor Ebu Sufyan. Biraz da böyle sevinçli bir edayla Herhalde üçünüz de öldünüz. Yaşasın Hubel, yaşasın Hubel diyor. Allah Resulü dönüyor Ömer'e. Ömer diyor cevap vermeyecek misin? Ya Resulallah bana müsaade etmedin şimdiye kadar. Ömer görmedin mi, duymadın mı? Şimdiye kadar bizimle alakalı bir şey söylüyordu. Şimdi Allah'la alakalı bir şey söylüyor. Allah'la alakalı söylenen bir şeye biz nasıl cevapsız kalırız? Ya Resulallah ne diyeyim? Sen onlara de ki ona de ki Allah en yücedir. Allah en yücedir. Ne ubeli? Allah en yücedir. Ve Ömer o gür sedasıyla Allah en yücedir. Allah en yücedir diye haykırıyor. Ebu Sufyan anlıyor ki üçü de sah. Çünkü Ömer'dir konuşan. Gelen cevap da böyle. Bu sefer diyor ki Ömer diyor. Sakın üzülme. Bu Bedir'in intikamıdır. Bir gün size... Bir gün bize Ömer Allah Resulüne bakıyor Allah Resulü şöyle bir bakışla bir nazarla ver yani cevabını ver dercesine bir şey söylüyor. Ömer o gür sedasıyla sesine kurban olduğumuz şöyle bir hakikati duyuruyor. Bizim günlerimiz birbirine eşit değil ey Ebu Sufyan sizin ölüleriniz cehennemde bizim ölülerimizse cennettedir. Ebu Sufyan'ın gönlüne bir hançer saplıyor aslında bu sözüyle. Bunun üzerine Hazreti Ömer biz sizinle bir değiliz diye bir söz daha ekleyince Ebu Sufyan diyor ki bizim uzzamız var ama sizin hiçbir şeyiniz yok. Ömer cevap ver diyor ya Resulallah ne cevap vereyim de ki bizim Mevlamız var sizin ise hiçbir şeyiniz yok. Bütün bu sözler tazim adına bir şeyleri söylüyor aslında. Ve Ömer o gür sedasıyla bizim Mevlamız var sizin ise kimseniz yok diye o sözü haykırıyor. Sonra konuşma devam ediyor. Bir sene sonra Bedir'de buluşmak üzere diye sözleşip Ebu Sufyan öylece dönüp gidiyor. Uhud'un meydanında bu sözleri Allah Resulüne söylettiren şey Allah'a duyduğu tazimdir işte. Eğer Allah'a saygısı varsa bir insanın Allah'a ait olan bir yerde bir şey konuşulduğu anda o tazime aykırı bir şey çıktığında siz orada farklı bir şey görürsünüz. Aynen burada gördüğünüz gibi. Allah bu şuuru bizlere nasip eylesin. Sahabeden iki örnek vereceğim. Aslında Kabbi Malik ile alakalı örneği geçmiş derslerde verdim ama çok hoşuma gider benim. O kadar güzeldir ki bizde olmadığı için biraz da belki ondan üzerinde çok ciddi bir biçimde durmamız gereken bir örnek. Kabbi Malik biliyorsunuz tevbesi Kur'an'a giren o büyük insan Abdullah İbni Ebi Hadret El Eslemi ile aralarında bir ticaret var. Sözleşmişler falanca zaman ödenecek üzere ödenmek üzere vadeli bir alışveriş yapmışlar. Gün gelmiş Abdullah El İbni Ebi Hadret ödeyecek bir Güç bulamamış mescidi nebeviye gelmişler yaka paça olmuşlar kab malik diyor ki param isterim abdullah da diyor ki yok ne yapayım olmuyor yok diyor ve bu tartışma biraz uzuyor o kadar yüksek sesle bir tartışma var ki mescidi nebevi de ses hücre-i saadette sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kulağına kadar gidiyor kab malikin sırtı şöyle dönük hücre-i saadete bu tarafında da Abdullah var böyle yakapaça. Siz manzarayı zihninize çağrıştırın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir perdeyi açıyor. Ya kab diyor bu kadar. O kızgınlık o öfke o andaki o heyecan bir anda lebbeyk ya Resulallah diyor. Hemen Allah Resulüne icabet ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ondan sonra sözü yok. Bir işaret. Ya kap, böyle deyince vur kafasını anlamına değil. Anlar Resulullah'ın ne dediğini. Yani yarısını alma yarısından vazgeç böyle der demez tamam ya Resulallah diyor. Ya o öfkeli anda bir insanın bunu yapabilmesi inanın kolay değil. Kendinizi bir bazı olaylarınızı hatırlayın. Öfke böyle stah, damarlarınıza kadar gelmiş mesela. Çocuğunuz kızdırmış sizi tutmuşsunuz çocuğunuzun yakasına çocuğunuz da akıllı biri Allah'tan kork baba diyor. Ha, Allah'tan kork baba deyince bırakabiliyor musun? Eğer bırakabiliyorsan sen anladın bunu. Çünkü çok büyük bir şey söyledi Allah'tan kork dedi. Eğer sen tazimi anlamışsan bitirirsin orada elini asla kaldırmazsın. O anda durmayı bilirsin çünkü sana çok önemli bir şey söyledi. Fudayl İbni İyad'ın da sözünü hatırlayalım mı burada? Ya diyor Fudayl İbni İyad o büyük insan rahmetullahi aleyh anlayamıyorum diyor ben bu insanları. Eskiden birisi bize Allah'tan kork deseydi ödümüz kopardı ve hemen kendimizi sorgulardık ne nasıl bir şey yapalım da Allah'tan korkalım. Şimdi adama diyorsun ki Allah'tan kork adam dönüp sana diyor ki ne yaptım ki Allah'tan korkayım. Tam bugünü söylüyor gerçekten böyle. Birine deseniz Allah'tan kork adam sana bunu söyleyecek. Ama çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında bize de söyleniyor. Eğer bunu yapabilirsek tazimi anlamışızdır biz. Diğer örneği size vereceğim Ebu Mesud el Ensari tam da bunun gibi bir örnek kendisi anlatıyor bize. Elimde değnek kızdırmış diyor beni kölem dövüyorum onu. Baktım arkadan birisi bağırıyor Ebu Mesud Ebu Mesud. Önce fark etmedim kim olduğunu biraz daha yaklaştı sesin sahibinin Resulullah olduğunu anladım. Allah Resulü'nün olduğunu anlayınca değneği attım. Ya Resulallah kusura bakma deyip kendi halimi ona arz etmeye başladım. Ebu Mesud Allah'tan kork diyor. Daha ben şunun için dövdüm bunun için dövdüm böyle kızdırdı beni onun için yaptım yok. Ya Resulallah şahit ol ki onu bağışladım azat ettim diyor. Bilmiyorum ne söyler bize nasıl bizi adam eder inşallah adam olanlardan oluruz. Tazim bu işte eğer gerçek manada tazim olursa Allah'tan kork dendiği zaman Allah'a saygı duyun dediğin zaman Kur'an'a saygı duyun denildiği zaman orada duracağımız yer bellidir o yer tazimin ölçüsünü bizlere verir ki bütün derdimiz o ölçüyü yakalamak olsun çünkü o ölçü iman ölçüsüdür. O ölçü bizim ahretimizle en önemli şeyimizle alakadar bir ölçüdür. Şimdi benim güzel kardeşlerim tazimin kodları var. O kodlar öyle kendiliğinden oluşmaz. Mesela şimdi çıkacaksınız evlerinize doğru gideceksiniz. Yolda diyelim ki biri ayağınıza bassa canınızı da incitse. İlk söyleyeceğiniz cümle var ya sizin tazim kodunuzdur. Adam önünüze çıktı sizi korkuttu mesela. Diyelim ki bir şey oldu korkuttu. Ay of oh bir şeyler bağırıyorsanız siz demek ki o tazimin kodlarını tam olarak anlamadınız. Çünkü Müslümanın kodları tazim üzerinden şekillenir. Çoktur ben birkaç tanesini size vermek istiyorum. Ne deriz şeytandan Allah'a sığınmak için? Evuzu billah. Bak bizim kodumuz. Bütün şeytan ve şeytanlaşmış insanlardan Allah'a sığınmak için istiâze bizim en önemli sığınağımız olur. Evuzu billah der sığınırız. Her hayırlı işe onun adıyla başlar. Bismillah deriz. Nimet verdiğinde gönülden şükreder verse de alsa da ne deriz elhamdülillah deriz kod tazim kodu bu elhamdülillah verse de alsa da zaten elhamdülillah kelimesi tazimin Kur'an'daki zirve kelimesidir eğer inanın vaktimiz olsaydı biraz irdeleseydik ama ne olur böyle veriyorum biliyorum bazı kardeşlerim tutuyor bazı kardeşlerim uyuyor neyse ben tutanlar için vereyim el malının özellikle hamd kelimesine yüklediği anlamı bir okuyun o tefsirden inanılmaz ne diyormuşuz ya biz Fatiha'da elhamdülillah derken o zaman anlayacaksınız verince de alınca da elhamdülillah deriz hayran kaldığımızda of ne güzel falan filan demeyiz ya ne deriz maşallah deriz pişman olduğumuzda estağfurullah deriz Sevindiğimizde Allahu ekber deriz. Çünkü Allahu ekber o sevinci bize yaşatanın Allah olduğuna ait tazimin bir kodudur. Üzüldüğümüzde, bir ölüm haberi aldığımızda, bir acı haber aldığımızda, farklı bir şey duyduğumuzda innalillahi deriz. Allah'a dönüş var. Onun için innalillahi deriz. Canımız sıkıldığında Allah deriz bir meselede aciz kaldığımızda subhanallah deriz Allah kotlamış bakın bunları bunları anladığımız zaman hayata bakışımızda farklı şekillerde daha güzelleşmeler olacak zafer kazandığımızda nasrun minallah deriz rızık kazandığımızda er rızku alallah deriz ben yaptım ben ettim ben kazandım demeyiz Allah'tır bize bu rızkı gönderen bunu anlar ve bunu da ikrar ederiz. Bir iş arzu ettiğimizde inşallah deriz. Bir işe başlayacağımızda bir iznillah deriz. Eğer Allah izin verirse. Bakın ne kadar güzel mümince konuşuyoruz. Tazimin kodları üzerinden konuşuyoruz. Eğer bir güçlükle karşılaşırsak. La havle ve la kuvvete illa billah deriz geçen ders ki parolamızı hatırlayın eğer altından kalkamayacağımız bir işle karşılaşırsak ne deriz hasbunallah, hasbunallah ve nimel vekil deriz. yemin edince başkaları gibi lüzümsüz gereksiz işler adına yemin etmeyiz az ederiz yemini ama adam gibi mümince ederiz vallahi deriz billahi deriz tallahi deriz yeri ve zamanı geldi mi yemin ederiz ama yemini el ayağı düşürmeyiz bunu yaparken de sadece bunların üzerine Allah üzerine yemin ederiz Allah'ın üzerine yemin etmeye müsaade ettiği şeylerin üzerine yemin ederiz çünkü biz müminiz biri eğer yanımızda hapşırırsa Elhamdülillah der çünkü o da müminse sen de çok yaşa demezsin. Yerhamdülillah der ona dua edersin. Çünkü müminiz. Bize müminliğin kodlarını öğreten sallallahu aleyhi ve sellem bunları öğrettiği için biz bunlara göre hareket ederiz. Eğer bunları söylersem ve bunların gerçek manada anlamlarını bilirsem, tazimin kodlarını doğru dürüst anlarsam hayatımı Allah korkusuyla geçirme adına bir güzel seviyede ermiş olurum. Allah erdirsin bizi. Amin. Allah bir an önce kavuştursun bizi. Amin. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Bakın adım adım Kur'an ayı olan Ramazan'a yaklaşacağız. Yaklaşıyoruz. Kur'an okuyacağız ya okuyacağız ama. Bakın okuduğumuz o Kur'an'lar bile bizi adam etmiyor. Çünkü yüreklerimizde o tazim yok. Kazanalım o tazimi şu Şaban'ı muazzamada. bu coşkuyla varalım. Ramazanı mübarek ki Ramazan bizi de mübarek kılsın. Bizi de bereketlendirsin. Bize de güzellikler kazandırsın inşallah. Allah o seviyeye hepimizi vardırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.